6 yaşında oğlum var, kulakları kepçe, okulda onunla dalga geçiyorlar, biz de babasıyla düzeltmeye karar verdik ama içimize sinmedi, ameliyat ettirmedik, acaba çocuğun psikolojisinden ötürü estetik, caiz midir diye sormuşlar. Allah Teala'nın isimlerinden birisi de Fatır. Fatır eşsiz, benzersiz bir şekilde yaratması demek. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor iki kişi münazara ediyorlardı. Biri dedi ki fatartu. Fatartuha okuyu ben açtım. Oradan anladım ki fatara ilk olarak yapmak eşi benzeri olmayacak şekilde bir şeyi icat etmek demek. Bu aradan hareket Allah Teala'nın fatır oluşu eşi benzeri olmayacak şekilde yaratması, var etmesi demek. Fıtratla onun fatır olması arasında tam bir münasebet var. Eşi benzeri olmamış şekilde insan var etti. Kimse onun şekil yaratmış olduğu şekle itiraz da etmiyor. En ateist olanlar bile demiyorlar ki insanın üç tane gözü, iki, iki tane kulağı var, dört tane kulağı olsun, böyle demiyorlar. Bu şekilde bir itirazları yok. Peki o zaman onun yaratış şekline dokunmamak lazım nasıl yarattıysa öyle kabul edip devam etme mecburiyetimiz var. Değiştirmek demek, fıtrata müdahale etmek demek ya Rabbi ben senin sanat eserini kabul etmiyorum demektir. Fakat eğer fıtratımızda, yaratılışımızda bir hastalık varsa tedaviyi gerektiriyorsa o zaman müdahale edilir. Yani bir adamın burnunda bir eğrilik var, nefes alamıyor. Doktorlar da diyor ki burada bir operasyon gerekli, o zaman bu hastalık zahil olur. Bunu yapabilir fakat güzelleşmek için bunu yapamaz. Peki bu kardeşimiz dışarıdan arkadaşları onunla alay ediyorlar. İşte söylemiş olduğu şekilde ona hitap ediyorlar. Çocuk olduğundan dolayı bu onun fıtratında, yaratılışında olumsuz bir tesir bırakacaksa, psikolojisini bozuyorsa, çocuğu ikna edemiyorlarsa o zaman bir operasyonla kulağına müdahale etmek fıtratı değiştirmek değil, tedavi olur. Ve la amrunhum fe layughayirun khalqallah şeytanın vazifelerinden biri de insanlara sürekli terkinde bulunacak, hadi fıtratı değiştirdiği yaşanıyor, bakıyorsun operasyon yapıyor, estetikler. Niçin? Yani içi çürüyor, dışarıda kaportayı değişiyor. Burada da eğer bu kardeşimiz hakikaten psikolojisinde bir bozulma varsa, anne baba onu ikna edemiyorlarsa, arkadaşları da sürekli ona bu şekilde gayri ahlaki hitapta bulunuyorlarsa, onun bir operasyonla kulağını değiştirmesi fıtrata müdahale olmaz. Bu ne olur? Tedavi olur.